Şeytanı racim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdülillahi ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu ne billahi min ve min seyyiât amâlinâ Men zilleleh, ve men yudlil felâ Ve eşhedü en ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve abduhu ve resûluh Emmâ ba'd fe Allah, ve hayral Muhammedin ve sellem. ''Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle zalâletin finnâr.'' Kureyş'in, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adını tahrif etmeleri bölümündeyiz, Siyer dersinde inşallah. Ebu Hureyri radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. ''Yüce Allah'ın Kureyş'in sövmelerini ve lanetlerini benden nasıl uzak tuttuğu dikkatinizi çekmiyor mu?'' Onlar kötülenmiş olana sövüyor ve kötülenmiş olanı lanetliyorlar. Ben ise Muhammed'im, övülmüş biriyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada eee Kureyşliler Muhammed aleyhissatü vesselam müzemmem diyorlardı. Yani Muhammed'in tam tersi manada. Muhammed övülmüş demek. Müzemmem zemmedilmiş, yerilmiş demek. Kureyşliler müzemmem ileri müzemmem gelir diyerek aslında ...kınanmışı kötülüyorlar. O bana hiç dokunmuyor. Allah beni bu şekilde korudu diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisi Bukhari Menakıbbabı'nda rivayet etmiş. i̇bn Hacer şöyle diyor. Yani bu söylediğimiz açıklamayı şöyle naklediyor. Kureyşliler kendisinden çok nefret etmeleri dolayısıyla... ...Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i... ...övgü anlamı taşıyan bir adla adlandırmıyorlardı. Bunun yerine onun tam tersi anlam taşıyan ad kullanıyor ve... ...kötülenmiş kimse, müzemmem diyorlardı. Ondan kötü bir şekilde söylediklerinde Allah müzemmeme şöyle yapsın diyorlardı. Oysa müzemmem onun adı değildi ve o adla tanınmıyordu. Dolayısıyla onların bu sözlerinin anlamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e değil, işlerinden bir başkasına denk geliyordu. i̇bn şöyle demiştir. Bazıları bundan ima yoluyla birine zina, iftira eden kimsenin üzerine had cezasının kaldırıldığı anlamını çıkarmışlardır. Bunlar daha çok... İmam Malik'e muhalefet edenlerdir. Mesaide şu hükmü çıkarmıştır. Bir kimse boşama anlamına ters ve mutlak olarak ayrılma anlamı taşımayan bir söz söyler ve bununla boşama anlamı kastederse bundan dolayı talak yani boşama gerçekleşmez. Mesela karısına ye ve bu sözle boşama anlamı kasteden bir kimsenin durumu böyledir. Bu sözle karısını boşamış olmaz. Çünkü yemek hiçbir şekilde boşama anlamına gelecek bir şekilde yorumlanamaz. Bunun gibi müzemmem zemmedilmiş, kötülenmiş kelimesinde hiçbir şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme e, kendi anla, bu kelimenin anlamına yorumlanması da mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin künyesine gelince o oğlu Kasım nispetle Ebu Kasım olarak künyelenirdi. Kasım çocuklarının en büyüğüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilmesinden önce mi yoksa sonra mı vefat ettiği konusunda ihtilaf vardır. Enes radıyallahu şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda bulunuyordu. Bir adam birisine ey Ebal Kassın diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o tarafa doğru baktı ve şöyle buyurdu. Benim adımı takın ama benim künyemle künyelenmeyin. Buhari menakıb babında rivayet eder bunu. İbn Hacer şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in künyesini almasının caiz olup olmadığı üzerinde ihtilaf edilmiştir. Şafii'den nakledilen görüşlerin meşhur olanına göre Yukarıda hadisinin taşıdığı açık anlam zahiri manası gereğince almamak gerekir. Yani zahirde bir yasaklama var. Bu yasağın sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı döneme özel olduğu da söylenmiştir. Bir görüşe göre de onun adını alan birinin aynı zamanda künyesini yani hem Muhammed hem de Ebu Kasım künyesini alması yasaktır. Nebi aleyhissalatu vesselamın diğer adları hakkında Zehebi şöyle der. Onun adları arasında Dahuk yani güler yüzlü ve Kattaal. Yani çok savaşan adları da vardır. Bazı rivayetlerde onun şöyle buyurduğu bildirilmiştir. Ben dahuk ve Kattalim. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle söylemiştir. Bize doğru sözlü ve sözü doğrulanan yani sadıkul masluk. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yani burada Nebi aleyhisselatü vesselamın isimlerinden birinin de sadıkul masluk. Yani hem doğru hem doğrulanmış. Yani nasıl doğrulanmış? Allah Azze ve Celle'nin mucizeleriyle, desteğiyle, desteklenerek e, sözü tasdik edilmiş kimse. Tevrat'ta onun ümmileri koruyan, avamı koruyan biri olduğu ve adının mütevekkil, yani Allah'a güvenen, tevekkül eden olduğu bildirilmiştir. Adlarından biri de El-Emin'dir, güvenilirdir. Kureyş onu peygamberlikle görevlendirmeden önce bu adlanarlardı. Yine adlarından bazıları Fatih, Fetheden ve Kusam. Toplayan, birleştiren, mükemmel anlamlarına gelir. Albin bin Zeyd bin şöyle der. Arapların söylediği en güzel beytin hangisi olduğunu birbirlerine sordular. Ali radıyallahu anh'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle söylediği şu beyt olduğunu tespit ettiler. Allah onun üstünlüğünü ortaya koymak için ona kendi adından türeme bir ad koydu. Arşın sahibinin adı Mahmud, onun adı da Muhammed'dir. Zehebi siretinde ee, ...İslam tarihi diye de tercüme etmiş Türkçe, beş cilt. <gülüyor> Ali bin Zeyd bin Cudan söylüyor bunu. Ali bin Zeyd bin Cudan, zayıf bir ravi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerin anneleri olan hanımlarına gelince... ...hanımlarının ilki Hadice bintu Hüveylid binti Esed bin Abdülüzzadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla 25 yaşındayken evlendi. Hadice radıyallahu anha hicretten 3 yıl önce vefat etti. Bir yıl önce vefat ettiği de söylenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ölünce kadar bir başka kadınla evlenmemiştir. Sonra Sevde Binti Zema, bunun Sude diye kıratı de var. Sevde Binti Zema radiyallahu anh ile evlendi. Yaşlandığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini boşamak istedi. Ancak o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden kendisini nikahı altında tutmasını ama kendisini ayırdığı günü Ebubekir radiyallahu anh'ın kızı Ayşe radiyallahu anh'a ayırmasını istedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun nikah altında tuttu ve daha Mekke'deyken Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kızı Ayşe'yi Sıddık'a radıyallahu anh'a ile nikahlandı. Ayşe radıyallahu anh'a o zaman 6 yaşındaydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla hicretten sonra 9 yaşındayken bir araya geldi. Ayşe radıyallahu anh'a hicri 58 yılında vefat etmiştir. Ardından... Hicretten iki yıl sonra Ömer binül Hattab radıyallahu anh'ın kızı Hafsa radıyallahu anh'a ile evlendi. Hafsa radıyallahu anh'a Medine'de hicri 45 yılında vefat etti. Cenaze namazında o zaman Medine valisi bulunan Mervan kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu boşamış sonra Allah azze ve celle'nin geri almasını emretmesi üzerine geri almıştı. Sonra asıl adı Hint binti Ebi Ümeyye olan Ümmü Seleme radıyallahu anh'a ile evlendi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve hanımlarından en geç vefat eden bu hanımıdır. Hicri 59 yılında vefat etmiştir. Yine Zeynep binti Cahş radıyallahu anh ile evlendi ki o da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra hanımlarından en önce, ilk vefat edendir. Ömer radıyallahu anh'ın geçmesinin ilk dönemlerinde vefat etmiştir. Zeynep radıyallahu anh'a Allah Azze ve Celle'nin Rasûlullah sallallahu aleyhi ve evlendirdiği kadındır. Değişik ülkeler fethedilince ve Ömer radiyallahu anh ganimetten, ganimetlerden onun için belirlenen miktarı verince ağlamış ve Yüce Allah'tan kendisine bir sonraki yılı göstermemesini çok az bir dünyalıkla kendisinden ayrıldığı Resulullah sallallahu aleyhi ve kavuşturmasını dilemişti. Gerçekten de o yıl çıkmadan vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra Cüveyriye bintil Haris ile evlendi. Cüveyriye radıyallahu anh'a hicri 26 yılının Rebiülevvel ayında vefat etti ve cenaze namazını Mervan kıldırdı. Sonra Ümmü Habibe radıyallahu anh ile evlendi. Onun asıl adı Remledir. Hind olduğu da söylenmiştir. Ebu Süfyan binti Harb'ın kızıydı. Habeşistan'a hicret edenlerdendi. Hicri 44 yılında kardeşi Muaviye'nin halifeliği döneminde vefat etmiştir. Hayber'in fethedilmesinin hemen arkasından Nadir oğullarından Huveyn bin Ahtab'ın kızı Safiye radıyallahu anh ile evlendi. Safiye radıyallahu anha Hicri 50 yılında vefat etmiştir. 52 yaşında vefat ettiği de söylenmiştir. Sonra Meymune bintil Haris radıyallahu anh ile evlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en son evlendiği hanımı budur. Onunla kaza umresi yerine getirdiği ilk getirdiği yıl ihramdan çıktıktan sonra Mekke'de evlendi. Kendisiyle Seref bir araya geldi. Meymune radıyallahu anh'a Muaviye radıyallahu anh döneminde orada Seref vefat etmiştir. Halife bin Hayyat'ın söylediğine göre vefatı Hicri 51 yılında... E, rastlar. Kabri de oradadır. Seref de yani. El de kendisiyle evlenmek için haber gönderdi. Sonra teklifte bulmak üzere yanına girdi. Ama o ondan Allah'a sığındı. Allah da onu korudu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla evlenmeyerek ailesine geri gönderdi. Nevevi Rahimullah şöyle demiştir. İlk evlendiği kadın Hadice radiyallahu anhadır. Sonra sırasıyla Sevde, Ayşe, Hafsa, Ummu Habibe, Ummu Seleme, Zeynep binti Cahiş, Meymune, Cüveyriye ve Safiye ile evlendi. Bu dokuzu Hadice radıyallahu anhadan sonradır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde nikahı altındaydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadice radıyallahu anhanın sağlığında başka bir kadınla evlenmemiştir. Ayşe radıyallahu anhadan başka bakire bir kızla da evlenmemiştir. Sağlığındayken ayrıldığı kadınlar hakkında oldukça değişik görüşler olduğundan burada söz etmedik diyor müellif. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın iki cariyesi vardı. Mâriye ve Reyhane. Reyhane bintü u Zeyd. bint Şem'un olduğu da söylenmiştir. E, Reyhane'nin. Onu yani Reyhane'yi daha sonra azat etmiştir. Katadeni şöyle söylediği rivadet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 15 kadınla evlendi. Bunlardan ile gerdeye girdi. Aynı anda nikah altında 11 kadını topladı. Vefat ettiğinde 9 kadından nikahlıydı. Bunu... Nevevi Tehzibül Esma ve Lugada naklediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklar hakkında Nebevi Rahimullah şöyle der. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın üç erkek çocuğu oldu. Birinci oğlu Kasım. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam onunla künyelendirdi Ebul Kasım diye. Kasım Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam daha peygamberlikle görevlendirilmeden önce dünyaya geldi ve iki yaşındayken vefat etti. İkinci oğlu Abdullah'tır. Tayyip ve Tahir olarak da adlandırılmıştır. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra dünyaya gelmiştir. Tayyip ve Tahir'in Abdullah'dan ayrı olduğu da söylenmiştir. Ancak doğru olan birincisidir. Yani Tayyip ve Tahir isimleri Abdullah'ın isimleriydi. Üçüncü oğlu da İbrahim'dir. Hicri 8. yılda Medine'de dünyaya gelmiş ve Hicri 10 yılında 17 veya 20 aylıkken yine orada vefat etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dört tane kızı olmuştur. Birincisi Zeynep, onunla teyzesi Hale binti Hüveylid'in oğlu Ebul As bin Rebi bin Abdüllüzzah bin Abdüşşems evlenmiştir. İkincisi Fatıma, onunla Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh evlenmiştir. Üçüncüsü Rukiye ve Ümmü Külsüm, üçüncü ve dördüncü kızları. Bu ikisiyle Osman bin Affan radıyallahu anh evlenmiştir. Önce Rukiye ile sonra onun ölümün ardından Ümmü Külsüm ile evlendi. Her ikisi de 12 altında vefat etmiştir. Bundan dolayı Osman radıyallahu anh'a Zinnureyn, iki nur sahibi denilmiştir. Ruqiye radıyallahu anha Hicri 2. yılda Ramazan ayında Bedir gününde vefat etti. Ümmü Kulsum radıyallahu anha da Hicri 9. yılının Şaban ayında vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve kızlarının sayısı 4 olduğunda ihtilaf yoktur. Oğullarının sayısı ise sahih olan rivayete göre 3'tür. İlk dünyaya gelen çocuğu Kasım Sonra Zeynep, sonra Rukiye, sonra Ummu Kulsüm, sonra Fatıma. Fatıma'nın Ummu Kulsüm'den yaşça daha büyük olduğu da rivayet edilmiştir. İbrahim'den başka bütün çocukları Hadice radıyallahu anhadan dünyaya gelmiştir. İbrahim ise Kıpti asıllı olan Mâriye isimli cariyesinden dünyaya gelmiştir. Fatıma'dan başka bütün çocukları kendisinden önce vefat ettiler. Fatıma radıyallahu anh en sahih ve en meşhur rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 6 ayı yaşadı. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan önce meydana gelen önemli olaylar ve ibretli gelişmeler. Şüphesiz büyük olaylardan ve önemli gelişmelerden önce bazı işaretler, olaylar ve mucizeler yaşanır. Bu gelişmeler meydana gelecek büyük olaylar için ortamı hazırlar ve onların ortaya çıkma zamanının yaklaştığını haber verir. İnsanlık bu olaydan daha büyük bir olay yaşamamıştır. Bu olayda Allah Azze ve Celle'nin kendisi vasıtasıyla bu geniş hayrı, Büyük fazileti insanlığa ulaştırdığı hidayete erdirici Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu olayıdır. Yeryüzünün her tarafı kötülüklerle ve şirkle karardıktan Allah Azze ve Celle'nin insanlara bakıp da Arap olanlarına da olmayanlarına da gadab etmesinden sonra bu büyük gelişme olmuştur. Nitekim hadiste şöyle denilmektedir. Haberiniz olsun ki işte bu günümde Rabbim bana öğrettiklerinden sizi sizin bilmediğiniz şeyleri size öğretmemi emredip şöyle buyurdu. Kullarımdan herhangi bir kula verdiğim mal o kul için helaldir. Ben bütün kullarımı hanifler olarak yarattım. Onlara şeytanlar geldi ve doğru dinlerini bozuverdi. Benim kendilerine helal kıldığım şeyleri şeytanlar onlara haram kıldı. Hakkında hiçbir hüccet indirmediğim şeyleri bana ortak koşmalarında onlara yine şeytanlar emretti. Ve Allah yeryüzü ahalisine baktı. Kitap ehlinden doğru din üzere baki kalanlar müstesna, yeryüzü ahalisine... Arabına da Arap olmayanına da gazab etti. Sonra Peygamber gönderip ben seni ancak hem de kendilerine gönderilenleri imtihan etmek için gönderildim. Ve senin üzerine öyle bir kitap indirdim ki göğüslerde muhafaza edilir, suyun yıkamasıyla yok olmaz. Sen onu uyurken de uyanık kendi okursun buyurdu. Ve Allah bana Kureyş'i yakmamı emretti. Ben ey Rabbim, onlar benim kafamı yarıp kırarlar, onu bir ekmek parçasına çevirirler dedim. Onların seni çıkardıkları gibi sen de onları çıkar. Onlara karşı savaş aç. Biz sana yardım ederiz. Sen infak et ki biz de sana infak edelim. Bir ordu gönder. Biz onun gibi beş ordu gönderelim. Sana itade edenlerle beraber karşı gelenlerle savaş. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Muhammed Gazali, muasır yazarlardan e, sünnet inkarcısı birisidir bu aynı zamanda. Fakat siretinde verdiği e, bilgilerden dolayı müellif burada nakletmiş. Mekke'deki hayatı tasvir ederken şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilmesinden önce Mekke şehvetlerin ve günahların oluşturduğu bir fırtınayla çalkalanıyordu. Erkekler arzulara düşkünlükte ve fikri sapmalarda güçlü örnekler ortaya koyuyorlardı. Yahut insanı hakimiyeti altına alınan bir arzunun gölgesinde veya sadece bu arzuya hizmet için fikirler geliştiriyorlardı. Allah'ı ve ahiret gününü inkar, dünya nimetlerinin içinde yüzerken yine ona ilgi, toplumda etkili konuma gelme, Yükselme ve söz sahibi olma arzusu, hiçbir tutarlılığı olmayan taraftarlıklar, asabiyet ve onun için barış, onun için savaş yapma, kişinin maddi ve edebi çalışmalarına yön veren eskilerden alınma gelenekler, işte bunlar o dönemin Mekke'sinin görüntüleridir. O zaman Mekke'nin medeniyetten kopuk, vahşet içinde, dünyada olan bitenlerden zorunlu olarak etrafa yayılan gelişmelerin dışında hiçbir şeyden haberdar olmayan bir yerleşim merkezi olduğunu ileri sürmek yanlıştır. Asla böyle değildi. O zamanki medeniyetin ürünleriyle boğazına kadar doymuştu. Mekkeliler büyüklük için kavga ediyor hatta bu yüzden çarpışmalara giriyorlardı. Orada nefsani arzuların çukurlarına düşüp taşkınlık içinde yalpalayıp duran pek çok kimse vardı. Bu gibi birinin oradan çıkarılmak zoruna giderdi. Onlar ya doğruya karşı kördüler ya da onu tamamen inkar ediyorlardı. İşte aklı medeniyetten söze gelir bir nasip alamamış olan bu toplumda kişilerin benlik duyguları son ulaşmıştı. İçinde taşkınlık ve benlik davasında Firavun'la yarış edebilecek kişiler bulunabilirdi. Amr bin Hişam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini inkar etmesinin sebebini açıklarken şöyle demişti. Abdümenaf oğullarıyla üstünlük yarışı içine girdik. Nihayet biz ve onlar iki başat gibiyken, biz de kendisine vahy edilen bir peygamber var dediler. Vallahi ona geldiği için bize de vahiy gelmedikçe ona inanmayız ve asla peşinden gitmeyiz. Yani bunları söyleyen Amr bin Hişam. Yani Ebu Cehil. Ee, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı inkarlarında bir asabiyet duygusunun olduğunu kendisi bu sözleyle itiraf etmiş oluyor. Söylendiğine göre El-Velid bin Mugire Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle demişti. Peygamberlik gerçek olsaydı ben ona senden daha layık olurdum. Çünkü ben senden yaşça daha büyüğüm ve malım da seninkinden daha çok. Yani inkar edenlerden, müşriklerin ileri gelenlerinden Velid bin de böyle söylemiş. El Cezayir'i özet olarak şöyle diyor. İslam öncesinde Arap toplumunda yaygınlaşan kötü adetler arasında şunlar vardı. 1. Meysir yani kumar. İslam Maide suresindeki şu ayette bunu yasaklamıştır. Ey iman edenler içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytanın işinden olan pisliklerdir. Bunlardan sakının, umulur ki felaha erersiniz. Maide 90. ayet. İçki içmek. Bunun için meclisler düzenlemek. içtiği içkinin eskiliğiyle, iyiliğiyle, ekşimişliğiyle ve değerinin yüksekliğiyle övünmek. İstibda nikahı. Bu da şuydu. Bir kadın bir erkekle beraberliği esnasında hayız görür. Sonra temizlenince adam kocası karısının soylu erkeklerin taşıdığı üstün özelliklere sahip bir çocuk doğurması için... O erkeklerden karşısıyla ilişkide bulunmalarını isterdi. Kızların gömülmesi. Bu da bir adamın kınanmak korkusuyla kız çocuğunu diri diri toprağa gömmesiydi. Mevude deniliyor buna. Erkek olsun kız olsun çocukların öldürülmesi. Bu uygulama çok şiddetli fakirliğin olması durumunda başvurulan bir uygulamaydı. Kadınların kendilerini süsleyip ortaya çıkmaları, öyle ki bir kadın güzelliklerini ortaya çıkararak yabancı erkeklerin yanından geçer, onların ilgilerini çekmek için kırıta kırıta yürürdü. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Sanki kendini ona takdim ediyormuş ve onun başkalarına olan ilgisini kendine çekmek istiyormuş gibi hareket ederdi. Erkekler kadınların arasından, kadınlar erkeklerin arasından gizli dostlar edinirlerdi. Cariyeler fuhuş yaptıklarını açıktan ilan ederlerdi. Bunu da evlerinin kapılarına kırmızı bir bayrak asmak suretiyle yaparlardı. Yani bir cariye kapısına böyle bir bayrak astığı zaman yollu olduğu belli olurdu. Böylece kendilerinin fuhuş yaptıklarının bilinmesini ve erkeklerin kendilerine gelmelerini sağlamak isterlerdi. Kabilecilik anlayışına dayanan asabiyet, taussup hakimdi. Birbirlerine karşı yağmalar yapar, mal almak ve gasp amacıyla saldırılar düzenler bu amaçla savaşlar çıkarırlardı. En ünlü savaşları... 8'de 8'de En ünlü savaşları Dahis, Gabra, Boaz ve Ficar savaşlarıdır. Cahiliye döneminin savaşları. Muhammed Gazali şöyle diyor. Yeryüzü bozgunculuklarla ve sapkınlıklarla dolunca insanları insanların ortaya çıkacağı bildirilen ıslatçının gelişi için beklentileri arttı. Yani bir ıslatçı beklentileri vardı. Bazı kimselerde vardı ki Hakim olan cehalete karşı çıkıyor, üstün bir mevki umuyor ve kendilerinin bu mevki için seçilmelerini temenni ediyorlardı. Bunlardan biri de Umeyye bin ebis Salt'tı. Bu kişi Allah'tan onun sahibi olduğu üstünlüklerden söz eden şiirler yazmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında Umeyye neredeyse Müslüman olacaktı demiştir. Amr bin Şerid'in babasından rivayetine göre babası şöyle söylemiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bineğinin arkasına bindim. Bana Umeyye bin Ebi Saltın şiirlerinden ezberinde bir şey var mı diye sordu. Evet dedim. Oku öyleyse diye buyurdu. Ben bir beyit okudum. Oku oku diye buyurdu. Ben böylece 100 beyit kadar okudum. Bunu Müslim rivayet ediyor. Nevevi bu hadisin şerhinde şöyle diyor. Hadiste anlatılmak istenen şudur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümeyyen'in şiirlerinden hoşlanır ve sık sık okunmasını isterdi. Çünkü bu şiirlerde Allah'ın birliği ve yeniden diriliş dile getiriliyordu. Bu hadis içerisinde kötü sözler olmayan şiirleri okumanın ve dinlemenin caiz olduğunu ortaya koymaktadır. Okunan şiirin cahiliye dönemine ait olması veya başka şiirlerden olması bu açıdan fark etmez. İçinde kötü söz olmayan şiirleri okuma hakkında tenkit edilmiş olan hareket ise şiiri çok fazla okumak ve insanın şiir okumaya iyice kendini kaptırmasıdır. Az miktarda şiir okumakta, dinlemekte ve ezberlemekte ise bir sakınca yoktur. Ancak yüce kader şairlerinden ve diğerlerinden olan bu arayış içerisindeki beklenen kişinin kendileri olması için arayış ve temenni içinde olan kişileri aşmış, ve büyük emaneti hiç bunun gibi bir beklenti içerisinde olmayan birine vermişti. Allah Azze ve Celle Kasas 86'da şöyle buyuruyor. ''Sen kitabın sana vahyedileceğini umuyor değildin. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak vahyedildi. Şu halde asla inkarcılara arka olma.'' Büyük elçilikler için yapılan seçim onun için ümit beslemekle olmaz. Ancak onu kaldırılabilecek güce sahip olmakla olur. Hayatta nice beklenti sahipleri var ki ümit beslemeye cüret etmekten başka bir güç gösteremezler ve nice işin derinliklerine dalmış kimseler vardır ki sessizlikleri onları gizli tutmaktadır. Ama yükümlü kılındıklarında insanları hayretler içinde bırakan başarılar gösterirler. Canların nelere dayanabileceğini ancak onları yaratan bilir. Bütün insanlığı doğru yola eleştirmek isteyen yüce yaratıcı büyük gaye için büyük bir kişiyi seçer. İnsanlığın en üstünü ve peygamberlerin en şereflisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu hakkında bilgi vermeye başlamadan önce onun doğumundan önce meydana gelmiş bazı büyük mucizeleri ve önemli olayları açıklamak istiyoruz. Bazen büyük olaylardan önce onlara işaret eden ve dikkat çeken bir takım önemli gelişmeler olur. Bu konuda Allah'ın izniyle rivayetlerin en sayıh olanlarını seçeceğiz. Bu konuda yukarıda verdiğimiz girişten sonra sadece üç olaydan söz etmekle yetineceğiz. Bunlar birincisi Abdülmuttalib'in zemzem kuyusunu kazması. İkincisi Abdülmuttalib'in oğullarından birini kesmeyi adaması ve fil olayı. İbn-i şöyle söylemiştir. Abdülmuttalib'in ilk olarak o kuyuyu kazmaya başlaması şu şekilde olmuştu. Bana Yezid bin Ebi Habib el-Mısri'nin Merset bin Abdullah el-Buzeni'den, onun da Abdullah bin zerir el gafikiden onun da Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'den rivayet ettiğine göre, Ali radiyallahu anh Abdülmuttalib'in zemzem kuyusunu kazması olayını anlatırken şöyle söylemiştir. Abdülmuttalip dedi ki ben hicirde yani Kabe'nin yanında yarım daire şeklinde çevrili olan hatim olarak adlandırılan kısımda uyuyordum. Rüyada birisi yanıma gelerek güzel yeri Taybe'yi kaz dedi. Ben Taybe nedir diye sordum. Sonra yanımdan ayrılıp gitti. Ertesi gün olunca yine daha önce yattığım yere döndüm ve orada uyudum. Aynı kişi gelip Berre'yi yani hayır yerine kaz dedi. Ben Berre nedir diye sordum. Sonra yanımdan ayrılıp gitti. Ertesi gün olunca yine daha önce yattığım yere döndüm ve orada uyudum. Aynı kişi gelip neyi yani kıskanılan şeyi kaz dedi. Ben madnune nedir diye sordum. Sonra yanımdan ayrılıp gitti. Ertesi gün olunca daha önce yattığım yere döndüm ve orada uyudum. Aynı kişi gelip zemzemi kaz dedi. Ben zemzem nedir diye sordum. Dedi ki o hiç tükenmez ve sen kınanmazsın. Büyük acılara su verirsin. O kan ile atık arasındadır karganın gagasının olduğu yerde karıncalar yuvasının yanındadır. İbn-i diyor ki, rüyada gördüğü kişi kendisine Zemzemin durumunu açıklayınca ve yerini de bildirince doğru konuştuğunu anladı. Ertesi gün levyesini alıp oğlu Haris bin ile birlikte çıktı. O zaman başka oğlu yoktu. Zemzemin yerini kazmaya başladı. Abdülmuttalip'e gizlenmiş olan şey görününce tekbir getirdi. Kureyşliler onun aradığı şeyi bulduğunu anladılar ve yanına gittiler. ''Ey Abdülmuttalip, bu atamız İsmail'in kuyusudur. Bizim de bunda hakkımız var. Biz de buna ortak et.'' dediler. ''Bunu yapamam. Bu içinizden sadece bana özel kılmıştır. Aranızda sadece bana izin verildi.'' dedi. ''Onlar bize insaf et. Bu konuda seninle hesaplaşmadan başından ayrılmayız.'' dediler. Abdülmuttalip de, ''Öyleyse aramızda birine hakem tayin edin. Onun hükmüne başvuralım.'' dedi. ''Sahadoğullarının kahin kadını Huzeym olsun.'' dediler. ''O da olur.'' dedi. ''Bu kadın... Şam civarında oturuyordu. Abdülmuttalip kendi sülalesinden Abdülmenaf oğullarından bazı kimseleri alarak bineğine binip yola çıktı. Kureyş'in tüm kabilelerinden de bazı kimseler bineklerine binip yola çıktılar. O zaman bu gittikleri yol üzerinde çöller vardı. Yola koyuldular. Hicaz ve Şam arasındaki çöllerden birine geldiklerinde Abdülmuttalip'in ve arkadaşlarının suyu bitti. Fena halde susadılar. Neredeyse ölecek hale geldiler. Beraberlerindeki Değişik Koreş kabilelerine mensup kişilerden su istediler. Onlar bunu kabul etmediler ve biz şimdi bir çölde bulunuyoruz. Sizin başınıza gelenin bizim başımıza da gelmesinden korkuyoruz dediler. Abdülmuttalip adamların kendisine ve arkadaşlarına yaptığını görünce ne düşünüyorsunuz diye sordu. Onlar bizim görüşümüz ancak senin görüşüne tabidir. Sen istediğini emret dediler. O da benim görüşüme göre şimdi herkes sahip olduğu güçle kendisi için bir kuyu kazsın. Her bir kişi öldüğünde arkadaşları onu kendi kuyusuna gömer sonra üzerine kapatırlar. En sonunda tek bir kişi kalır. Bir kişinin cesedinin ortada kalması bütün bir grupta bulunanların cesetlerinin ortada kalmasından daha uygundur dedi. Ötekilerde, de evet sen Nemreddin gibi yapalım dediler. Sonra kalkıp her biri kuyusunu kazdı. Sonra da oturup susuzluktan ölümü beklemeye başladılar. Daha sonra Abdülmuttalip arkadaşlarına... ''Vallahi ortalıkta dolaşmadan ve kendimiz için bir şey aramadan böyle kendimizi kendi elimizle ölüme terk etmemiz bir acizliktir. Belki Allah civardaki yörelerin birinde bize su lütfedebilir. Haydi kalkın.'' dedi. Onlar da kalktılar. Yerlerinden kalktıklarında beraberlerindeki Kureyş kabilesi mensupları onların ne yapacaklarına bakıyorlardı. Abdülmuttalip bineğinin yanına gitti. Üzerine bindi. Hayvan yürümeye başlayınca ayağının altından tatlı su fışkıran bir kaynak ortaya çıktı.'' Abdulmuttalib tekbir getirdi. Arkadaşları da tekbir getirdiler. Sonra bineğinden indi ve sudan içti. Arkadaşları da içtiler. Bütün su kaplarını dolduracak kadar oradan su aldılar. Sonra Kureş kabilelerinin mensuplarını çağırdı ve suya gelin. Allah bize su verdi. Siz de için ve kaplarınızı doldurun dedi. Sonra onlar vallahi Allah senin lehine hüküm verdi ey Abdulmuttalib. Artık Zemzem hakkında seninle asla hesaplaşmayacağız. Şüphesiz şu şöyle de sana su veren de sana o zemzem suyunu verendir. Şimdi sen o suyuna gönül rahatlığı içinde dön dediler. O da döndü. Beraberindekiler de döndüler ve söz konusu kahin kadına gitmeden aralarındaki meseleyi halletmiş oldular. Evet. Bunun isnadı Hasen'dir. Taberi tarihinde şöyle demiştir. ''Bana Yunus bin Abdilala rivayet etti. O İbni Vehb'ten, o Yunus bin Yezid'den, o İbni Şeyhap'tan rivayet etmiş. O da Kubeysa bin Züeyb'in şöyle bildirdiğini nakletmiştir. ''Bir kadın bir işi için o işini yapabilmesi durumunda oğlunu Kabe'nin yanında kesmeyi adadı. Kadın o işini yaptı ve adağı hakkında soru sormak için Medine'ye geldi. Abdullah bin Ömer radıyallahu hanımanın yanına gitti. Abdullah bin Ömer radıyallahu ona ''Allah sizi canlarınızı öldürmekten nehyetmiştir.'' dedi. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüma, kadını bu konuda ikna edemedi. Sonra kadın İbn Abbas radıyallahu yanına gitti ve ondan fetva sordu. O da şöyle dedi: Allah adaklarınızı yerine getirmenizi emretti. Adak bir borçtur. Ancak o canlarınızı öldürmekten de nehyetti. Abdülmuttalib ibn Haşim on oğlunun olması durumunda birini kurban olarak kesmeyi adamıştı. On oğlu olunca hangisini keseceğine karar vermek için aralarında kura çekti. Kura Abdullah bin Abdülmuttalib'e çıktı. O ise Abdülmuttalib'in insanlar içinde en çok sevdiği kişiydi. Sonra Abdülmuttalib ey Allah'ım ya o ya da yüz deve dedi. Sonra onunla yüz deve arasında kura çekti ve kura yüz deveye çıktı. Ardından İbn Abbas radiyallahu kadına benim görüşüme göre sen oğlunun yerine yüz deve kesmelisin dedi. Sonra bu söz o zaman Medine valisi olan Mervan'a ulaştı. O da benim görüşme göre ne i̇bn Ömer ne de i̇bn Abbas fetvasında isabet etmiştir. Allah isyan olan bir şeyle ona adak yapılamaz. Allah'a isyan olan bir şeyle adak yapılamaz. Sen Allah'tan bağış dile ve günahından dolayı Allah'a tevbi et. Bunun yanı sıra tasaddukta bulun ve gücünün yettiğince hayır iste. Oğlunu kezmekten ise Allah seni nehyetmiştir. İnsanlar buna sevindiler ve Mervan'ın fetvasını beğendiler. Onun isabetli bir fetva verdiğini düşündüler. Bundan sonra da hep Allah'a karşı günah olan bir şeyin adak olarak adanamayacağı üzerinde fetva vermeye başladılar. Evet bu rivayetin senedi sahiptir. Üçüncüsü fil olayı. Bu olayı Allah Azze ve Celle Yüce Kitabı'nda dile getirmiştir. Hadis kitaplarının en sağlamlarından olan Bukhari ve Müslümin sayıllerinde geçen hadislerde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaya işaret etmiştir. Olayın tafsilatıyla ilgili bilgiler de siret ve tarih kitaplarında yer almıştır. Tefsir alimleri de bu olaydan tefsirlerinde söz etmişlerdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların oyunlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü okuşlar gönder, gönderdi. O kuşlar onların üzerlerine pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Sonuçta onları yenik ekin yaprağı gibi yaptı. Yani fil suresi. i̇bn Kezir Kesir Rahimullah şöyle demiştir. Bu Yüce Allah'ın Kureyş'e lütfettiği nimetlerdendir. Bu olayda fil sahipleri onlardan uzak tutulmuştur. Onlar Kabe'yi yıkmaya ve bütün izlerini silmeye karar vermişlerdi. Ama Allah kendilerini helak etti ve burunlarını yere sürttü. Bütün çabaları boşa gitti. Yaptıklarından bir sonuç elde edemediler. En büyük kayba uğradılar. Onlar Hristiyan bir topluluktu. O zaman dinleri Kureyş'in yaptığı putlara kulluğa en yakın bir haldeydi. Ancak bu gelişme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderileceği ortamın ve şartların hazırlanmasıydı. Rivadelerin en meşhur göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yıl yani fil olayının meydana geldiği yıl dünyaya gelmiştir. İlahi gücün dili adeta şöyle diyordu. Ey Kureyş halkı! Size sizin Habeşlilere olan üstünlüğünüz dolayısıyla yardım etmedik ama peygamberlerin sonuncusu Ümmi Peygamber Muhammed aleyhisselatü vesselamın gönderilişiyle şereflendireceğimiz ve üstün kılacağımız o eski evi Beyti Atik'i korumak için yardım ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaya olan işaretlerinden bazıları ise şöyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye anlaşmasının olduğu zaman yola çıktı. Onlara doğru ineceği tepeye girdiğinde devesi çöktü. İnsanlar yürü yürü dediler. Deve kalkmak istemedi. Oradakiler kusva yolda kaldı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kusva yolda kalmadı. Bu onun huyu da değildir. Ancak fili durduran şey onu da durdurdu. Yüce Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekke'nin fethini nasip ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında durdu. Allah'a hant ve sena etti. Sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki fili Mekke'ye girmekten alıkoydu. Muhakkak ki Allah fili Mekke'ye girmekten alıkoydu. Ancak elçisini ve müminleri oraya soktu. Evet Bukhari rivayet eder bunu. Müslim de rivayet eder. Hakimin müstedrekinde Beyhakinin de ondan nakille Eddelalü'n-Nübüvvede rivayet göre Abdullah bin Abbas radiyallahu anh'a şöyle söylemiştir. Fil sahipleri yola çıktılar. Mekke'ye yaklaştıklarında Abdülmuttalip karşılarına çıktı. Komutanlarına yanımıza gelmene sebep olan nedir? Senin bizden bir isteğin olduğunda bir adam gönderseydin biz isteğini sana getirseydik dedi. Adam içine giren herkesin güvene kavuştuğu şu evin haberi bana ulaştı. Oranın halkını korkutmaya geldim dedi. Abdülmuttalip biz sana ne istiyorsan verelim geri dön dedi. Adam içeri girmekten başka bir şey kabul etmedi ve ona yani Kabe'ye doğru ilerlemek üzere harekete geçti. Abdülmuttalip geriye çekildi. Bir dağın üzerine çıktı ve şu evin Kabe'nin yıkılışını ve halkının yok edilişini görmek istiyor. istemiyorum dedi. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ım her ilahın bir kutsal yeri vardır. Sen de kutsal yerini koru. Onların kutsalları senin kutsal mekanına üstün çıkmasın. Ey Allah'ım yapacaksan uygun gördüğün şeyi emret. Bu sırada deniz tarafından bulut gibi bir şey ortaya çıktı. Çok geçmeden üzerlerine Allah Azze ve Celle'nin haklarında o kuşlar onların üzerlerine pişirilmiş balçıktan taşlar atıyorlardı diye buyurdu. Sürü sürü kuşlar üstlerini gölgeledi. Fil şiddetle bağırmaya başladı. Sonuçta onları Allah yenik ekin yaprağı gibi yaptı. Evet bunu hakim Müstedrek'te rivayet ediyor. de Delal-i de. Hakim sahih diyor. Buhar ve müslim şartlarına göre sahih diyor. Zehebi de e, hakimin dediği gibidir diye onaylamıştır. Buraya kadar olan bölümde çıkarılacak dersler ve ibretlere gelince bu olay insanlar için mabet olarak yapılan ilk ev olan Kabe'nin üstünlüğünü müşriklerin de o evi cahiliye döneminde nasıl üstün tuttuklarını göstermektedir. Çünkü o günkü müşrikler İbrahim Aleyhisselam'ın deninin kalıntılar üzerindeydiler. Habeşistanlı Ebrehe bu yüzden onu kıskanmış ve yıkmak istemiştir. İslam'la birlikte Kabe'nin şeref ve üstünlüğü artmıştır. Ebrehe'nin ve beraberindekilerin helak edilmelerinin sebebi Mekke halkının itibarı dolayısıyla değildi. Yani bakın Allah Azze ve Celle Ebrehe'nin ordusunu zelil etmesinin sebebi Mekke'deki müşriklere kıymet verdiğinden değil. Kendi beytine Kabe'sine verdiği değerden dolayı. Sadece Amine bintu Veheb'in karnında taşıdığı o mübarek cenin müstesnaydı. Yani onlar içerisinde sadece Muhammed aleyhisselatü vesselam e, o da anne karnındaydı. Yüce Allah ayetinde şöyle buyuruyor. Onların oyunlarını boşa çıkarmadı mı? Fahrettin Razi şöyle demiştir. Bil ki oyun keyt, tuzak, hile anlamlarına gelir. E, bir başkasına gizlice zarar verme amacı gütmektir bu. Eğer burada sözü edilen fiil için oyun... Kate olarak e, niçin adlandırılıyor? Oysa o adam işini açıktan yapıyordu ve kendisinin Kabe yıkacağını açıkça söylüyordu denilirse deriz ki evet. Ama kalbinde sakladığı düşünce açığa vurduğundan daha fenaydı. Çünkü o Araplara karşı içinde bir kıskançlık duygusu besliyordu. Onların Kabe dolayısıyla kazanmış oldukları şerefi kendilerinden ve topraklarından silerek bu şerefin kendisine ve ülkesine geçmesini istiyordu. Kasım'i şöyle demiştir. Kâşane diyor ki, fil sahipleriyle ilgili olay ünlüdür, meşhurdur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna yakın bir sırada gerçekleşmiştir. Bu olay Yüce Allah'ın gücünü ortaya koyan mucizelerden biri ve kendisinin hürmetli kıldığı varlıklara saldırıda bulunmaya cüret gösterenlere karşı onun gazabının bir eseridir. Kuşlara ve hayvanlara ilhamda bulunulması, insanlara ilhamda bulunulması ihtimalinden yüksektir. Çünkü onların da ruhları basittir. Yüce Allah'ın kazandırdığı bir özellikle o taşların gösterdiği etkiyi de garip karşılamamak gerekir. Yüce Allah'ın gücünü ortaya koyan, alemi ibretle inceleyen, kendisi için hikmet perdesi açılan bir kimse bunun pek çok örneğini görebilir. Şöyle diyor, zamanımızda da Abyurt şehrini farelerin sarmasıyla ve şehrin bütün tarım ürünlerini tahrip etmesiyle bunun bir benzeri ortaya çıkmıştır. Ee, kasım rahmeullah son asrın Selefi alimlerinden birisidir. Geçtiğimiz e, yıllarda geçtiğimiz e, yüzyıl içerisinde ifade etmiş bir alimdir. Ya, yani kendi zamandan bahsediyor. Bu farelerin her bir karadan Ceyhun Irmağı'nın kıyısına gelmiş sonra her biri Irmağı'nın kıyısında bulunan meşe ağaçlarının kabuklarından birer parça almış sonra bunların üstüne binerek Irmağı'nın karşı kıyısına geçmişlerdir. Düşünebiliyor musunuz? Meşe kabuklarına biniyor fareler ve Ceyhun Irmağı'nı geçiyor. Mavherdi diyor ki: Mülkün sahibi olan Allah'ın üstün gücünün delilleri gayet açıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ortaya koyan deliller de açıktır. Bu konudaki gelişmelerin başları, sonları hakkında şahitlik etmektedir. Dolayısıyla bunlarda doğru ile yanlış, uydurma ile gerçek birbirine karışmaz. Müjdeleri ve uyarcıları da gücü ve bu gücünün etrafa yayılması nispetinde olmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu yaklaşınca onun peygamberine işaret eden mucizeler ve getirdiği bereketin işaretleri birbiri ardından ortaya çıkmaya başladı. Bunların en çok dikkat çekeni en açık ve en kesin olan da fil sahipleriyle ilgili olaydır. Onları Necaşi Habeşistan yöresinden ordusuna mensup kalabalık bir kitle ile birlikte Kabe'yi yıkmaları, civarındaki erkekleri öldürmeleri ve kadınları da esir almaları üzere Mekke'ye göndermişti. Daha sonra şöyle diyor. Fil olayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi bu olayın onun Mekke'de anasının karnında olduğu sırada meydana gelmesidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil olayından 50 gün sonra ve babasının ölümünün ardından Rebiyül Evvel ayının 12. gecesinde dünyaya gelmiştir. Bir rivayet böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayda iki yönde mucizesi vardır. Birincisi eğer o askerler başarı elde etselerdi Mekke halkını esir edecek ve köle haline getireceklerdi. Yüce Allah, peygamberinin anasının karnında köle haline getirilmesini ve köle olarak doğmasını önlemek için o askerleri helak etmiştir. İkincisi, Kureyş halkı, fil sahiplerinin kendilerinden uzaklaştırılmasını hak edecek bir ilah inancına sahip değillerdi. Kitap ehli de değillerdi. Çünkü onlar ya putat yapıyor, ya putperestlik dinini benimsiyor, ya din dışı şeyler söylüyor, ya da bütün bu anlayışlarından dönmek isteyenlere engel oluyorlardı. Ancak Yüce Allah, İslam'ın ortaya çıkmasını, peygamberlik kurumunun temellerinin sağlamlaştırılmasını, Kâbe'nin yüceltilmesini, onun namaz için kıble ve hac için ziyaretgah kılınmasını dileyince bu gelişmeler oldu. Şayet nasıl olur da Kabe henüz kıble ve hacda ziyaret edilecek yer, yani mensek kılınmadan korunduğu halde, kıble ve hacda ziyaret edilecek mensek olduktan sonra, haccacın onu mancınıklarla döyerek yıkmasına ve yakmasına engel olunmadı denilerek, Ayrıca rivayet eldiğine göre haccac tozlarının ışık saçmasını nasıl görüyorsun? Oysa ileri sürdüklerine göre onun komşusu Allah'tır demiştir. Mancılıkla taş atan kişi de şöyle söylemiştir. Ağzı köpüren deve gibi savuruyor. Onunla her mescit direğine atıyorum. Bunlara ne denir diye sorulursa şöyle cevap verilir. Haccacın yaptığı iş dinin yerleşmesinden sonra gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu dönemde dinin yerleştirilmesiyle ilgili mucizelere ihtiyaç yoktu. Fil sahipleri ise peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya çıkmasından önceydiler. Dolayısıyla onların engellenmesi peygamberin ortaya çıkacağına işaret eden bir mucizeydi. Bunun yanı sıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yıkılacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Dolayısıyla yıkılması da onun mucizesi olmuştur. Bu itibarla her iki olayın arkasındaki hikmetler farklıdır. En doğrusunu Allah bilir. Araplar arasında Güce Allah'ın fil sahipleri ortasına yaptığı muamelelerin haberi yayılınca... Harem'i daha çok yüceltmeye ve ona saygısızlık etmekten çekinmeye başladılar. Onun gönüllerdeki hürmeti daha da arttı. Kureyş kabilesine de itaat duygusuyla yaklaştılar ve şöyle dediler. Allah'ın halkına karşı saldırıda bulunanları Allah kendisi savundu ve düşmanlarının oyunlarını başlarından savdı. Bundan sonra var olan saygı ve itibarları arttı. Kureyş halkı da vifade, sidane ve sikaye gibi hizmetleri yürüttüler. Yani e, hacca gelenlerin... İhtiyaçlarını giderme, Kabe'nin perdedarlığı hizmetleri ve hacılara su verme e, hizmetleri bunlar. Vifade şuydu. Kureyş halkı her yıl mallarından belli bir miktar ayırır ve onunla mina günlerinde hacılar için yemek yaparlardı. Sidane, Kabe'nin korunması ve hizmetlerinin yürütülmesi, sikaye ise hacılara zemzem suyu dağıtılmasıdır. Böylece din mensuplarının liderleri ve arkalarından kendilerini izleyenlerin önderleri oldular. Fil sahipleri ise taşkınlık edenler için bir örnek oldu. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Fil sahipleri olay hakkında mütevatir rivayetler nakledilmiştir. Bu rivayetlere göre Habeşistanlı Hristiyanlar bazı Arapların kendilerinin Yemen'de yaptırdıkları kiliseleri aşağılamaları veya pisletmeleri üzerine büyük bir orduyla Kabe'yi yıkmak için yola çıktılar. Kabe'yi aşağılamak ve kendi kiliselerini yüceltmek amacı taşıyorlardı. Allah da onların üzerine sürü sürü kuşlar göndererek hepsini birden helak etti. Bu olay Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu yıl meydana gelmişti. O zaman Kabe'nin civarında oturan insanlar müşrik ediler, putlara tapıyorlardı. Hristiyanların dinleri onlarınkinden üstündü. Buradan anlaşılmaktadır ki bu olay o zaman Kabe'nin etrafında oturan insanlar için olmamıştı. Bizzat ya Kabe için veya o yıl Kabe'nin yakınında dünya gelen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ya da her ikisi için birden olmuştu. Hangisi için olursa olsun bu olay yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberine delalet eden olaylardandır. Eğer bu Kabe için ve onun korunması ona yönelik saldırıların savunması için bir mucizeydi. Çünkü o Allah'ın halili İbrahim aleyhisselamın inşa etmiş olduğu beytullahtır denirse deriz ki. Bilindiği kadarıyla geçmiş ümmetlerin içinde İbrahim'den sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden başka bu evi Kabe'yi hacceden ve ona doğru namaz kılan kimse yoktu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu evin hacce edilmesini ve ona doğru namaz kılınmasını farz kılmıştır. Evet i̇bn Teymiye bunu el cevabı sahih limen beddelediğine mesih yani Hristiyanlar Reddiye kitabında e, bu açıklamayı yapıyor. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğumuyla peygamberlikle görevlendirilmesi arasındaki dönem. Yani nübüvvetine kadar olan geçen döneme dair bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bu konularla ilgili soru varsa alabiliriz. Peki. Süper neki Allahü Vebi ve Eşşadendi İlahi ve Estağfuruke Ve ala